Rajib, icaz inşallah. Hausbillaahi rahim Elhamdülillahi Rabbi al-ameen. Al-salatu al-salam alla Rasulina ve yaserli amri. Bahlü ökte tamilisani yfkahu ve, emri, kavli. ve min hadis Rabbi zedini ilmen ve fehmen ve elheklin s-sabi'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sohbetimizin hayırlara vesile olması için... ...evvela sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine, diğer peygamberan insan hazaratının ruhlarına, beldemizde metfun bulunan Yuşa aleyhisselam ruhuna, peygamber efendimizin evlat, ezbaç, eshab etbaının ve cümle müminin-i müminatın, müslümin müslümatın ruhlarına, uzaktan yakından buraya gelen siz değerli kardeşlerimin cümle geçmişlerinin ve geçmişlerimizin ruhlarına ve kitabını okuduğumuz İmam Gazali Rahmetullahi Aleyhin ve onun mübarek kocalarının ve talebelerinin ruhlarına bilen Fatiha üçer ihlas-ı şerif okuyup öyle başlayalım buyurun. Kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahü Teala Hazretleri inşallah ömrümüzün sonuna kadar öğrene, öğrete ve öğrendikleriyle amel edenlerden olmayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Bugün dördüncü dersimizde İhya-i Ülüm-ü Dinin Dilim Öğrenmenin Faziletiyle ilgili bölümümüz var. İnşallah bugün bu konuyu etraflıca konuşmaya, anlamaya çalışacağız. İmam Kazali Hazretlerinin bu bölümde birinci olarak sikrettiği ayeti kerime Tevbe suresinin 122. ayeti kerimesi Estağfirullah ve mekenel müminun diye müfiruka fele la nefer min <gülüyor> kulli firkati minhum daifetun Li yetfakku fit dini ve li yunziru qulmhum, eza rjebu ilehim la allahum yahziru. Sala ala Bu ayeti kelimenin Efendim inmesine sebep tefsir kitaplarımızda zikredildiğine göre İbn Abbas radıyallahu an Efendimizden rivayet edilmiş Allahü Teala tabuk kazasından geri kalanlar hakkında öyle şiddetli ayet-i kerimeler indiriyor ki, efendim, bu ayet-i kerimelerin muhatap olan müminler, efendim, herkes, Efendimiz ne zaman artık bir cihat emri, sefer emri ilan etse, efendim, Medineyi Münevvere'yi boşaltarak, efendim, herkes sefere gidiyor ki, Tebuk seferindeki kazasındaki, Efendim o şiddetli uyarılar neticesinde sahabe-i bilgiram kendilerine ders çıkarıyorlar. Böyle olunca da şehir boşalıyor. Efendim şey yok. E, şehirde kalacak Efendim hem ilmi çalışmalara Resulullah'ın öğrettiklerini insanlara öğretecek hem de geride kalanları gözetleyecek koruyacak onlara Efendim e, gözetleyecek birilerinin kalması gerekiyor. Bu ayet-i kelimeyle birlikte efendim müminlerin bir kısmının sefere çıkması, bir kısmının da geride kalarak ilimle meşgul olması hem cihatla hem ilimle iki farz-ı kifaye olan efendim önemli bir meseleyi Müslümanlar arasında paylaştırmış oluyor. Bu ayet-i ile birlikte. Yani Müslümanların bir kısmı efendim durumu müsait olanlar farz-ı kifayi olan cihad için sefere çıksınlar. Bir kısmı da geride kalsın. Onlar da efendim ne yapsınlar? İlimle, irfanla meşgul olsunlar. Niçin? Bu ayeti i kerime işte bunun izahını bizlere e, e, veriyor. İsterseniz hemen mealini de Feyyus Hoca'nın mealinden aktarayım sizlere. Müminlerin hepsinin birden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 Yani e, cihada gidenleri takviye etmek, onları efendim, ilim irfan bakımından desteklemek için efendim bir kısmı geride kalsın diye Yüce Rabbimiz emretmiş. Demek ki Müslümanlar farz-ı ayın olan ilimlerde, tabii yapılması gereken işlerde, diyelim ki Müslümanlar hep birlikte e, saldırıya uğradılar, savunmak için ne yapacaklar? Yani el hayatıdan yediden yetmişe herkes o cihada katılacak. O zaman farzayın oluyor. Ama e, İslam'ın önündeki bir engeli kaldırmak maksadıyla yapılan seferlerde ise bir kısmının cihada katılması, bir kısmının geride kalması hiç Rabbimiz tarafından taksim edilmiş. Burada tabii birçok güzellik bir arada. Mesela birinci olarak cihada katılanlar aksiyoner olarak Efendim bir fiil Allah'ın bir emrini yerine getirerek orada yaşadıkları, güzellikleri, efendim cihad etmenin feyzini, bereketini, heyecanını geriye geldiklerini diğer kardeşlerine anlatacaklar. Geride kalanlar da Allah'ın efendim indirdiği ayet-i kerimeleri anlayacaklar, Rasulullah'ın uygulamalarını görecekler. Onlar da cihada giden kardeşleri geriye döndüklerinde efendim bunu anlatacaklar, izah edecekler. Böylece eksik kalmayacak. Yani e, her iki grupta eksiklerini e, tamamlayacak. Burada konumuz alakalı olan bölümü nedir, Muhterem kardeşlerim? İlim öğrenmenin faziletiyle ilgili ya demek ki Allahü Teala Hazretleri efendim öncelikle Müslümanlara e, ilim öğrenmeyi emrediyor. bir farsa ayın olan ilimler var Bir de farz-ı kifaye olanlar var şimdi farsa ayın olan ilimler En azından her Müslümanın Efendim günlük hayatında Efendim e, lazım olan namazla ilgili Soruçla ilgili, sekatla ilgili değil mi? Efendim imani meselelerle ile ilgili bilgileri yapması gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. Bu kadın, erkek, herkesin mutlaka öğrenmesi gereken ilimler. Adam şimdi hacca gidecek. Haç mevsimdeyiz, değil mi? Hacca gidecek olan kardeşlerimizin efendim hacda lazım olacak bilgileri öğrenmeleri onlara farzı aynı oluyor. Niye? Bir fiil o ibadeti yerine getirecekler. Yani farzı nedir, vacibi nedir, sünneti nedir, efen-i nedir bilmese ne olacak? E ciddi eksikliklerle dönecek. Mesela bu konuda zaman zaman böyle hacca gidip geldiğimizde kardeşlerle paylaşıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta da yine bir grup kardeşle bunları paylaşacağım. Bir dönemde 800 kişi de beraber hacca gittik. Hac öncesi hazırlıklar yapıyoruz. Efendim hacıların şer'i işlemlerinin takibi, diğer efendim yapılması gereken işler vesaire. O dönemde yaklaşık 800 kişi içerisinden efendim "Hocam bizim kumaşlar ne zaman gelecek?" diyenler oldu. "Bizim çantaları ne zaman veriyorsunuz?" diyenleri duydu. Efendim hocam hangi tarihte saat kaç, hangi saatte uçakla gideceğiz? Su, hava yollarım, Türk hava yollarımın sorusu geldi. Daha hocam oraya mı göndere, götürelim, peynirimi götürelim soruldu. Ama muhterem kardeşlerim hocam ben hacca gidiyorum. Hangi kitabı okumamı tavsiye edersiniz? Ben ömürde bu bir defa efendim oluyor. Bunu çok iyi değerlendirmek istiyorum deyip de soran bir kişi ya da iki kişi çıktı. 800 Müslüman'ın seçkin insanı hacca seçilen insanlar içerisinden sadece iki kardeşimiz hocam nasıl verimli bir haç yapabilirim diye sordu. Halbuki gittiğimiz ile karşılaşıyoruz ki çok basit meselelerde bile öyle ciddi hatalar yapılıyor ki. Demek ki muhterem kardeşlerim, bir vazife bizim lehimize ve aleyhimize olan meselelerde lazım olan günlük bilgileri ilmuhal bilgimizi öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğe farz. Ondan kaçışım. Namaz kılıyor musun? E, kılmamız gerekiyor hocam tabii ya. Yani namazsız Müslüman olur mu? Olmaz. Öyleyse namazın farslarını say bakalım. Ama hocam ben işte kim E hadi namazı bozan şeyler ya hocam o kadar da, ben hoca değilim. Ama bunları bilmemiz gerekiyor. E şimdi bak Ramazan'ın şerifi geride bıraktık. Ramazan'ı efendim orucu bozan şeyler, bozmayan şeyler, efendim ne zaman başlar, ne zaman biter bunları bilmemiz gerekiyordu. Bunlar her Müslümanın öğrenmesi farklı olan ilimler. Bir de bundan öte efendim ehlinin Efendim bu işte uğraşanların öğrenmesi gereken bilgiler var. Onları da efendim e, şimdi bugünkü konumuzla bununla alakalı. İşte bir kısmını işin ehli çalışacak, bir kısmını da efendim diğer vazifelerle meşgul olacak. Yani topyekun Müslümanların efendim beldelerini terk etmeleri... Ee, uygun değil. Yani e, tamamen boş bırakılmaması gerekiyor. Niye? Düşman uyumaz. Su uyur, düşman uyumaz demişler. Biz her ne kadar efendim, iyi geçirmeye çalışsak da ta Hazreti Adem'den bugüne kadar maalesef efendim, Müslümanlar hak ile batılın efendim, mücadelesi ola gelmiştir. Bundan sonra da olacaktır. Ama biz Gönlümüz öyle arz eder ki efendim e, yeryüzünde sulh olsun, barış olsun. İslam'la insanlar arasında engeller olmasın. Efendim insanlara dinimizi en güzel şekilde anlatalım. Ama ne yazık ki 21. asırda bu kadar efendim insanlar çok medeni olmalarına rağmen birbirlerini anlayışla karşılamalarına rağmen gönlümüz arzu etmesine rağmen bak dünyanın hala efendim birçok yerinde kanatıyor hâlâ kanan kanların bir kısmı da maalesef, hatta çoğunluğu da Müslümanlar, muhterem kardeşlerim. İşte komşumuz Irak'ta, komşumuz efendim Filistin'de, Gazze'de, efendim öbür tarafta Doğu Türkistan'da, efendim beri tarafta e, Kafkasya'da hâlâ kanakıyor. Neden? Demek ki hak ile batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Müslümanlar da e, savaş olmaması için, kan dökülmemesi için, Hazır ol cenge, isterisen sulhu salah demiş. Yeryüzünde barış istiyorsan bir kere savaş hazırlıklı olacaksın. Yani düşmanın gözünü yıldıracak, tedbirli olacaksın. Bak dedelerimiz dün efendim bizim bugün başımızın belası olan Yahudilere bile kucak açmışlar. Neden? Çünkü güçlüydü, kuvvetliydi. Yani nerede bir zulüm olsa o zulmü engelleyecek güce kuvvete sahipti. Ne olduysa işte bir dönem sonra biz o gücümüzü yitirdik. Efendim şimdi yeni yeni elhamdülillah kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Demek ki topyekün Müslümanların bir beldeyi boşaltmasına müsaade yok ve barış olması için de en az düşmanımız kadar efendim onlara lazım olan savunmak için kendimizi muhafaza etmek için güce kuvvete sahip olmamız gerekiyor. وَاَعِدْتُوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوْوَةً buyuruyor Yüce Gücü Rabbimiz. Gücünüz yettiği kadar efendim sizin ve efendim Rabbinizin düşmanı olan kafirlere karşı güç kuvvet hazırlayın diyor güç Rabbimiz. hazırlık olacağız. Bu yani yeryüzünde kan dökelim efendim insanlara zulmedelim diye değil, yeryüzünde barışın olması için. Bugün efendim Amerika'nın bu kadar böyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasının istediği yere girip işgal etmesinin altında yatan şey ne? Karşısında bir ikinci güç olmayışından. Müslümanlar birliğini kaybettiğinden, gücünü kaybettiğinden. Elhamdülillah bir buçuk iki milyar Müslümanız ama etkisiziz. Neden dağılmışız? Gücümüzü kaybetmişiz. Efendim başka şeylerle bizi meşgul etmişler. Bugün İslam dünyasının gençlerini en çok meşgul eden şeyler neler? Bir bakın bakalım. Futbol. Doğru? Bir efendim stadyumu dolduran işte şu kadar kardeşimiz. Ya o güzelim enerjiyi başka bir yolda kullansak olmaz mı? Efendim pop. Doğru mu? İşte şu kadar gençliğimiz efendim şu e, zihinlerini, gönüllerini efendim işgal ediyor. Yani e, musiki güzel bir şey ama maalesef bugün böyle neyduğu belirsiz şeylerle gençliğimiz sömürülüyor. Öbür tarafta moda. Adam saçının tıraşına bile müdahale ediyor. Geçen gün geçen gidersta anlattım mı bilmiyorum. Efendim berberde tıraş oluyorum. Efendim gençler çağdaş tarikatlara mensup Efendim bir grup rapçi, bir grup efendim metalçi, bir grup bilmem emoçu bilmezci peçi yeni yeni. Şaşırdım kaldım. Şimdi çocuk soruyor şeyde efendim berberde trash oluyor. Abi diyor sen diyor metalçi misin diyor. <gülüyor> Kalfa e soruyor. söylüyor. Kalfa diyor nereden anladın? Saçlarının diyor şeyinden anladım, odasından anladım Bak yani saçının modelini efendim birileri belirliyor. <gülüyor> Efendimiz belirlemiyor. Sevgili peygamberimizin çizdiği yolda değil. Kim bu? Müslüman oldu, Müslümanın evladı. Niye benim kardeşim, evladım, kardeşim efendim birilerinin esiri olsun? Kılık kıyafete bakıyorsun. Yine öyle. Yani birileri bilir. Neden? Sevgili kardeşlerim. Eh bugün efendim savaş aletleri değişmiş. Bak bugün de bizi buralardan sömürüyorlar. Ve Bizim yapmamız gereken yeniden Efendim Yüce Rabbimizin emrettiği, sevgili peygamberimizin öğrettiği şekilde kendi öz değerlerimizle beslenerek kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. Bunun için muhterem kardeşlerim hani ilim öğreneceğiz ya, ilim öğrenmek de çok faziletli ya. Bunun başında birinci olarak mutlaka bütün kardeşlerimizin bir Kur'an-ı Kerim'in mealini başından sonuna kadar okumaları gerekiyor. Rabbim bana ne diyor diye, sadece ibadet maksatı bunu yapacağız. Okurken kendimizi okuyacağız. Not edin, çizin, yanına soru işareti koyun vesaire Ve Rabbimiz kendini nasıl tanıtıyor, ben nasıl bir Allah'a inanıyorum? Bu sorunun cevabını arayın. Neler istiyor, neleri yasaklıyor benden bu soruya cevap arayın. Efendim hangi insanları seviyor, hangi insanları sevmiyor bu sorulara cevap arayın. Aradığınızı öyle güzel şeyler bulacaksınız ki. İkinci olarak muhterem kardeşlerim çok basitimden söylüyorum bir hadis kitabını mutlaka okumaya çalışalım. Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem tanımak için buna ihtiyacımız var. Riyazu Salihin tercümesi yapıldı, şerhleri yapıldı. Çok güzel çalışmalar var. Mutlaka evinizde vardır. Yoksa bulundurun. Birer tane günlük okusanız bile yeterli. Bir de geriye dönüp baktığınızda ne kadar büyük bir mesafe aldığınızı göreceksiniz. Üçüncü olarak da kıymetli kardeşlerim Olmazsa olmaz üç şeyden bir tanesi de bir ilmu i Hali kitabını okumamız lazım. Hocam hangisini tavsiye edersiniz diyecek olursanız, efendim Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın efendim e, i Hali güzeldir. Fikri Yavuz hocamızın sadeleştirdiği efendim e, i Hali. Hamdi Döndüren hocamızın Bursa İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden efendim delilleriyle İslam İlmihali kitabı çok güzel o da olabilir. Başka aklıma hemen geliveren Diyanetin de yine hazırladığı İlmihal var iki çiftlik. O da güzel efendim ilgiler için istifade edilebilecek bir eser. Bunlardan birini elde edip şöyle bir miktar okumaya gayret edelim. Asıl e, mesele bu muhterem kardeşlerim. Şimdi geliyoruz Efendim kitabımızdaki ikinci ayeti kerimeye. İkinci ayeti kerime de Nahl suresinin efendim 43. ayetinden bir bölümünü almış İmam Kasai Hazretleri. Estağhizü billah. Fez ehle zikrin in la ta'lamun. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre bilenlere sorunuz diyor. Tabi bu ayeti kerimenin öncesi var. Ee, burada sadece bir kısmını almış. Yani e, peygamber efendimize itiraz eden müşriklerin efendim işte yani e, peygamber gelecekse yani bu da bizim gibi insan yani e, meleklerden olmalı değil miydi filan e, niye meleklerden değil de insanlardan bir böyle peygamber geldi deyince allah Teala hazretleri de sizden önceki Efendim, Tevrat'ı ve İncil'i bilenlere sorun bakalım. Onların bilgilerinde de var. Yani daha önceki gelenler, itiraz edenler, <gülüyor> siz itiraz ediyorsunuz ama daha önce gelenler melek miydi? Daha önce gelen melekler, peygamberler melek ediyse tamam diyecek bir şey yok. Bilenlere sorunuz diyor. Ama sırf bu bölümünü alırsak, şimdi fıkhi bir meseleyi, e siz Bakkal Mehmet amcaya sorar mısınız? Sormazsınız. Ya da efendim ticaretle ilgili bir meseleyi bana sorarsınız. Yani dini boyutu değil de nasıl kar ederim, zarar ederim filan e, yanılırsınız. Yani o konuda ben ehil değilim. Ya da efendim siyasi bir meseleyi e, berber filan camcaya sorarsan değil mi? Oho sana ne türlü şeyler söyleyecek ama işi ehline soracağız. Mesela fıkhi meselelerde biz sıkıştığımız an, efendim Halil Gülenç hocamıza soruyoruz. Neden? Çünkü bu işin uzmanı, ehli efendim kendisini ispatlamış otorite olduğu olduğundan dolayı. Yani işi ehline soracağız. Hangi konuda Olursa olsun, eğer ticaretle ilgili bir meseleniz varsa, ilmine, irfanına, yaşantısına güvendiğiniz ticaretle mahir bir Müslümana soracaksınız. Ya da siyasi bir meseleyse bu konuda uzman olan kişiye soracaksınız ki iyi bir sonuç alabilirsiniz. Yüce Rabbimiz burada da efendim eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun. O sahada ehil olan kişilere sorun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuş. Bir kimse ilmi tahsil etmek maksadıyla bir yolun zahmetine katlanırsa Allahu Teala ona cennete giden bir yolu gösterir buyuruyor. İlim öğrenmek neymiş muhterem kardeşlerim? Cennete giden yolmuş. Cennete gitmek istemiyor var mı içimizde? Var mı? Cenneti hepimiz istiyoruz. Hiç niye söylemiyorsunuz? Ya Rabbi cennetini ver bize diye dua etmiyor muyuz? Edeceğiz. Cenneti de isteyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da yaptığı ve tavsiye ettiği dualardan birisi de neydi? Cenneti Allah'tan çokça isteyin. Cehennemden de Allah'a sığının diyordu. Biz de sevgili kardeşlerim, demek bir kimse ilmi tahsil etmek maksadıyla... Bir yolun zahmetine katlanırsa allah Teala ona cennete giden bir yolu gösterir buyuruyor. Yine bir başka hadisi şerifte şöyle. İlimden bir bölüm öğrenmen yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır. Ümit Bey 100 rekat namaz kaç, kaç dakikada kılabilirsin? Yüz 100 dakika. Yani e, o da biraz böyle otomatik alınmış bir şey değil mi? 100 Yüz dakika işte bir buçuk iki saat. Yani bizim e, hani teravih namazları gibi falan olursa. Ama şöyle adam akıllı bir namaz kılayım desen en az üç saat, dört saat efendim namaz kılman lazım. Ama ilimden bir bölüm öğrenme. Hadi bu akşam İmam Gazali Hazretleri'nin işte ilim öğrenmenin fazeti, fazileti ile ilgili bölümünü okuyoruz. Sadece bunu okumamız 100 rekat nafile namaz kılmanızdan, kılmamızdan daha eftalmiş. peki amca. Onun için sevgili kardeşlerim bir kardeşiniz olarak sizlerden istirhamım. Lütfen masanızın üzerinde iş yerinizde Evinizde de böyle çokça kullandığınız odanızın sefasının, masasının neyse üzerinde günlük okuyacağınız, hiç değilse şöyle kapağını açıp kapatacağınız günlük bir az önce saydığı meselelerden birisiniz. Ne olur ya? Yani kendiniz adet edin. Şöyle kapağını açıp kapatın. Hiçbir şey yapamıyorsanız bunu yapın. Açmışken bir tane okursanız bak inanın çok güzel olacak. Daha önce yine bir kısım kardeşlerle paylaştım. Bana hayatımda güzel bir numunedir o gözümün önünde. İmam Hatip Lisesi'nde okuduğumuz dönemde Hasan Çetiner diye bir hocamız vardı. Bizim birkaç dersimize girerdi. Oğlu da bizim sınıfta olduğu için bir akşam onların eve gittik ders çalışmaya. Tabii o gece de orada kalmamız gerekti. Biraz şehre uzak bir köy, yakın bir köy değil, 8 kilometre. Oradan gidip geliyorlardı. Biz de gece ilerleyince mecburen orada kaldık. Gece yarılarına doğru baktım bizim Hasan Hoca efendim pijamayla eşofmanla dolaşıyor. Hayır elinde de bir kitap böyle dolaşıyor. Oğluna dedim ki bizim arkadaşa, hayır ona dedim hocam ne yapıyor böyle elinde kitap dolaşıyor. Meğer başı ağrıyormuş. O akşam her gece yatmadan önce hiç çalışamadığı akşam yarım saat. Yarım saat okur öyle yatarmış. O gece başını arasında okuyamadım diye böyle sıkıntıdan evin içinde dolaşıyor. İşte başını ağrısı geçse de biraz okuyup da öyle yatsam diye. Ve hakikaten okulda başarılı bir öğretmendi. Her cuma müftü efendi efendim ona müsaade ederdi. Olası yeterdi çarşı camide, bütün efendim, camilere, merkezi sistemle o dönemde de yine dağılıyordu bildiğim kadarıyla. Ve elhamdülillah çok istifadeli idi. Yani başarılı. Neden? Çünkü her gün belli miktarda okuyor. Sevgili kardeşlerim nasıl insan yemeden yaşayamıyorsa, zihni, gönlü de ilmi çalışmalardan uzak kalınca maalesef ölmüş oluyor. Evet. Bir başka hadisi şerifte şöyle kişinin ilimden öğrendiği bir bab, bir bölüm onun için dünya ve dünyadakilerin tümünden daha hayırlıdır bak biraz böyle kârlı bir iş olunca yaptığımız işle alakalı uykularımız bile kaçıyor ama burada sevgili peygamberimiz söylüyor bunları, o yalan söylemeyecek yalan söyleyecek birisi değil ne söylediyse başımız üstüne Hz. Ebu Bekir Efendimiz gibi deriz yani onu Resulullah mı söyledi? Öyleydi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Onu o mu söyledi? Miraç'a gidip geldiğin onun ağzından mı duydunuz? Evet ya Ebu Bekir. Öyleyse o söylediyse ne söylediyse doğrudur. Diyor. Ben kesinlikle onun söylediği her şeye canı gönülden inanıyorum, kabul ediyorum. O söylediyse doğrudur. Biz de Ebu Efendimiz gibi diyoruz. Madem Resulullah söylediyse başımız gözümüz üstüne biz onu anlamaya çalışırız. Kişinin elimden bir bölüm öğrenmesi, bir miktarcık vermesi, sevgili kardeşlerim dünya ve içindekilerden hayırlıdır diyor. Hatta güzel bir hatıra da var. Hemen burada aklıma gelmişken söyleyeyim. Rahmetli Yaşar Neydi hocamızın ismi? Ee, Tunagür Tuna Hoca Efendi, efendim bir e, Hüsna Hoca Efendi'nin derslerine devam edermiş. Yaşar Tunagür Hoca'mız. Efendim, e, Hüsna Hoca'nın derslerine de devam eden yaşlı bir başka zat var. Böyle adam yani pihli fani, yetmiş küsur yaşlarında Hatta bazen böyle yaşlı ders esnasında e, böyle gidip geliyormuş, uyuyormuş filan. Ondan sonra tabii e, Yaşan Hoca anlatıyor bunu. Ya Üstad'ım yani bak sen pirifani oldun, yaşlısın yani bu yaştan sonra elimi ne yapacaksın filan, evladım. İnşallah takdiri ilahi, emaneti teslim etmeyi de böyle bir vakitte yakalar. Ne güzel olur böyle bir mecliste Efendim Yüce Rabbimize, emanetimizi teslim etmek. Ve insan eğer böyle ilim-irfan yolunda ruhunu teslim ederse kabrinde de devam eder. Ve inşallah ilim tahsil ederken de Allah'ın huzuruna çıkarılır diyor. Öyle buyuruyor mu Peygamber Efendimiz? Nasıl yaşarsanız öylece ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öylece diriltilirsiniz. Bak ama mübarekler 70-80 küsur yaşında hala bir hoca efendinin ilim meclisine gidiyor. Uykuyla uyanıklık arasında bile orada, efendim sohbet dinliyor, ders dinliyor. Böyle güzel insanlar içerisinde de çok kaliteli insanlar yetişmiş. Bugün bizim çocuklarımızın maalesef en büyük kaybı budur sevgili kardeşlerim. Söyler misiniz bana kaçımızın çocuğu böyle güzel meclislerden istifade edebiliyor? Böyle güzel irfan sofralarını tanıyabiliyorlar. Böyle güzel eli öpülecek koca efendilerin efendim, dizinin dibinde yetişebiliyor. O havayı teneffüs etmesi bile ayrı bir güzellik. Edep öğreniyor, irfan öğreniyor, adab öğreniyor. Sahabe-i kiram nasıl yetişti? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısını göre göre hissede hissede efendim o tadı ala ala. Bugün bizim en büyük eksikliğimiz bu güzelliklerde mahrum olmuşumuz. Bir başka hadisi şerifi sevgili Peygamberimizin. İlim tahsil etmek her Müslümanın üzerine farzdır Az önce bunu izah ettim. Yani bizim günlük hayatta kullanmamız gereken meseleleri öğrenmemiz efendim, hepimizin üzerinde farzdır. Bir başka efendim hadisi şerifte şöyle yine İmam Gazali Hazretleri'nin kitabını aldı. İlim hazinedir. Bu hazinenin anahtarı soru sormaktır. sormaktan çekinmeyin. Zira ilmin sorulmasından dört kişi birden mükafat kazanır. Kimlerdir bunlar? Hadi bakalım biraz şöyle kafayı kafayıyorum. Bir soruyu soran, cevap veren, cevap veren dinleyen, dinleyen, dinleyen, orada bulunan. Amel soran, cevap veren, dinleyen ve Bunları seven diye ifade edilmiş. Yani bu meclisi soranı da, sorularını da, dinleyeni de, ilmi sevene de allah Teala Hazretleri bu hazineden efendim faydalandırır, mükafat kazandırır. Demek ki yerince soru sorabilmek çok güzel. Şimdi bazen katıldığımız televizyon programlarında muhtemem kardeşlerim bir konuyla ilgili konuşuyoruz ama hani soru sorma edebini bilemediğimizden dolayı Konu diyelim namaz. Adam şimdi hocam kurbanı bir televizyon programına katılmıştım, biz namazı konuşuyoruz. O arada sorular geliyor. Hocam, efendim kurban kestiğimizde, efendim Müslüman olmayan komşumuza kurban etinden verebilir miyiz? Ne, ne alakası var şimdi? Tamam senin böyle bir soruya sorunun cevabına ihtiyacın var ama gündem oldu değil. Yani soruyu yerince sorabilmek, efendim soranın da efendim soruyu güzel cevap verebilmesi, dinleyenlerin can kulağı ile dinlemesi ve amel etmesi ve bu meclisleri seven de bu efendim hazineden nasiplenir diyor. İslam dinini ihya etmek maksadıyla ilimle uğraşırken ölen kimseyle peygamberler arasında cennette sadece, sadece bir derecelik fark vardır diyor. İlim tahsil ederken ölen kimseyle efendim, peygamberlik derecesi arasında bir derece. O da peygamberlik derecesi farkı var. Bu kadar önemli. Demek ki peygamberlerin mesleği ile iştikal etmiş oluyor. İlim yoluna gelen bir mümin. Geçen hafta başka efendim Hades i Şerifleri de bununla ilgili <gülüyor> okumuştu. Şimdi sahabe i kiramın bunlarla ilgili... Yine güzel teşvikleri var. Onlardan bir bölümü de paylaşalım. Ebu Derda radıyallahu Efendimiz demiş ki, ''İlimden küçük bir mesele öğrenmen, benim için bütün bir geceyi ibadetle ihya etmekten daha mühimdir.'' diyor. ''İlimden küçücük bir mesele öğrenmen, bütün geceyi yatsıdan sabaha kadar böyle ibadetle, namazla geçirsen benim yanımda bu daha kıymetlidir diyor. Yine Ebu Derdar radıyallahu anh Efendimiz şöyle buyurmuş. Hoca ile talebesi hayırda ortaktırlar. Onların dışındakilerinin sivrisine kanadı kadar hayırları yoktur. Ebu Derdar radıyallahu anh söylüyor. Ya alim ol, ya talebe ol, ya da dinleyici ol. Bunların dışında dördüncü bir sınıfa dahil olma, yoksa velak olursun. Evet sevgili kardeşlerim. İmam-ı Şafi radıyallahu anh rahmetullahi de, ilim tahsil etmek bütün nafile ibadetlerden daha faziletlidir diyor. İlim tahsil etmek efendim bütün nafile ibadetlerden daha hayırlıdır. Fakih Ebu Muhammed Abdullah bin Abdülhakem de şöyle anlatıyor. Bir gün İmam Malik radıyallahu leh'in önünde ders okurken öyle ezan okundu. İmam Malik Hazret'i biliyorsunuz. Efendim dört büyük beşer imamından bir tanesi. Onun huzurunda ders yaparken talebeler efendim ezan okunmuş. Nafilelerimi kılmak üzere ders kitabımı kapattım. Bakar mısınız? Şimdi hoca orada ders veriyor, bizimki de iş yapmak için efendim namaz kılacak, sevap kazanacak, kapatıyor. Hocam İmam Malik yüzme bakarak şöyle haykırdı. Ey genç, burada okuduğun ders kalkıp kılacağın nafile namazlardan fersah fersah daha hayırlıdır. Bir kere edebe muğayyir. Yani hocan orada duruyor, ders anlatıyor, sen kalkmışsın ben biraz efendime sana okuldu şöyle kılı vereyim. Ya hocan orada en karlı işin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Bir kere edeben o bir durum var ama aynı zamanda hocada anında müdahale ederek yanlışlığı efendim düzeltiyor. Muhterem kardeşlerim bir de belirli zamanlarda, belirli mekanlarda yapılacak faziletli ameller Yusuf el-Karadavi'nin güzel bir eseri var, yeni okuyorum. Efendim Öncelikli meseleler fıkhı diye, yani hangi amel ne zamanda ne kadar kıymetli. Bazen insan bunları bilemeyebiliyor. Şimdi diyelim ki ezan okundu. Ezan okundu, şimdi ben biraz şöyle bir cüz Kur'an okuyayım, sonra da efendim kalkar namazımı kılarım demek mi faziletli? Yoksa o anda ezan okunur okunmaz ilk yapılacak iş o vakit namazını kılma. Hocam ben bak ezan okunda mı okunsun yani daha namazın vakti ne var? Efendim şöyle ben bir miktar efendim siz söylediğiniz ya şimdi ilm halinden şöyle okuyayım efendim ilmimi geliştireyim ondan sonra namazı kılayım hayır. O anda muhterem kardeşlerim vakti geldiği için ilk yapılması gereken iş nedir? Amaz. Namazın kılınmasıdır. Ezan okunurken yapılacak en hayırlı amel hangisidir? Aynen. Ezanı Aynen. müezzinle beraber müezzin okurken dinleyip, hocaköt ettiğinde tekrar etmek. Ondan sonra ezan duasını okumak, ondan sonra efendim kalkıp Hemen namazı cemaatle ikam etmek. Cemaatle kılamadıysanız, bir engeliniz varsa o vakitte namazı kılıvermeniz. En sevaplı amel o anda yapılabilecek. Odur kıymetli kardeşlerim. Onun için işte e, burada da efendim, e, İmam Malik Hazretleri talebesine uyarıyor. Evladım şöyle senin kalkıp böyle efendim biz ilim e, öğrenirken, öğretirken kalkıp nafile namaz kılmaz efenmiş değil. Önemli olan şu anda senin ilim öğrenmendir diye uyarılmış. Ebûktar da Radiyallahu şöyle demiştir. Sabahları kalkıp ilim tahsiline gitmeyi cihat olarak kabullenmeye ve böyle olduğuna tüm samimiyetiyle inanmayan kimsenin ne aklı var ne de fikri var demiş. Sabahlar kalkıp ilim tahsiline gitmeyi Efendim e, kendisine cihat olarak kabullenmeyen e, ve inanmayan kimsenin aklına şaşarım diyor. Demek ki muhterem kardeşlerim bizim büyüklerimiz Efendim Mehmet Zahid Efendi'den, Esad Efendi'den hatta Abdülazif ve Kine Hazretleri böyle bazı namazların arkasından belli miktar. Hatta Abdülazif ve Kine Hazretleri böyle bir ara hemen hadisi şerif okur, tercüme eder, öbürüne geçer, okur, tercüme müdür öbürüne geçer. Böyle tekrar tekrar Ramuzül hadis kitabını tekrar ederlermiş. Bilmem kaç defa hatmedilmiş böyle okuna okuna. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifleriyle yoğuralan, onları dinleyen, onları okuyan kimsenin bakış açısı peygamberi olur. Sevgili peygamberimizin gözüyle bakar. O nasıl yerdi, nasıl içerdi? İnsanlarla muamelesi nasıl? Kızdığında, sinirlendiğinde ne derdi? Efendim kendisine haksızlık edildiğinde haksızlık edilene nasıl cevap verirdi vesaire. Bütün bunları peygamberi bir gözle bakmış oluyor ilim öğrenek kimse. Beyazıt-ı Veslami Hazretleri ile hocası arasında da şöyle bir güzel diyalog geçiyor. Efendim Beyazıt-ı Hazretleri uzun zamandır hocasına ders almaya geliyor. Bir gün hocası evladım şu yukarıdaki şu kitabı getirir misin diyor. Tabii efendim hangi kitabı diye soruyor. İşte de şu başımın üzerindeki kitabı. Sen de hiç görmedin mi bu zamana kadar? Efendim diyor ben sizin meclisinize geldiğimde efendim e, bir kere edeben başımı yukarıya kaldırmaktan hayal ediyordum. Sizinle böyle efendim göz göze gelmekten. Ve ikinci olarak da e, sizi dinlerken ağzınızdan çıkacak cümleleri ve kelimeleri kaçırmamak için o kadar kendimi veriyordum ki diyor yani çok özür diliyorum oradaki kitabı hiç fark etmemiş. Bu cevabı karşısında hocası çok etkilenmiş. Evladım sen olmuşsun, Kemal'e ermişsin, alman gereken efendim edebi de öğrenmişsin. Ondan sonra sana müsaade ediyorum. Efendim icazet veriyorum. Hadi git kendi bölgende efendim sen de halkı irşata devam et. Sahabe ekit nereden öğrendiler bunlar? Böyle bir sahabe ekinden öğrendiler. Şimdi bazen siz de görürsünüz böyle e, cuma günleri falan camilerde bizim büyüklerimiz aa yayılıyorlar. Efendim bir de hani hava sıcaksa efendim caminin köşesinde efendim duvara bağdaş kurup oturunca hoca efendi anlatmasını devam etsin. Hatta bazen böyle sıcak havalarda camilerin, efendim bahçelerinde yayılıyor, seriliyor cemal. Ondan sonra hoca efendi anlatsın. Nasıl olsa hesabı okulunca biz de içeriye giderek devam ederiz. Niye bu efendinin akıslıklar var sevgili kardeşlerim? Maalesef bu güzelliklerden, güzel insanlarla hem hal olamayışımızdan, onların meclisinden uzak kaldığımız için e, biz de bu nimetleri bilemiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Sonuç olarak, şimdi bugünkü dersten çıkacak hocam sonuç nedir diyecek olursanız bir, bir toplum içinde ilimle meşgul olan bir grup bulunacağı farzı kifayedir, olmazsa bütün müminler vebalatındadır. Eğer bunun idrakinde olur, kurumda olur, her bölgeden böyle birkaç tane ilim erbabı yetiştirebilirsek İnanın hem ülkemizin hem ümmetin kalkışı buradan olacak. Bak Kurtuluş Savaşı'ndan Çanakkale Harbinde ülkemizdeki birçok yetişmiş güzel insan şehit olduğu için onların boşluğu doldurulamadığı için bugün efendim gerek Avrupa'nın efendim köri köyü körene taklitçisi olmamız gerekse ahlaken birçok güzelliklerimizi yitirmemizin sebebi yetişmiş ilmiyle amil Kamil, efendim e, alimlerin olmayışından kaynaklanıyor. Anadolu'ya gittiğimiz İstanbul elhamdülillah bu konuda yine güzel gördüğümüz şey şu. Eğer bir bölgede güzel hizmetler varsa, güzel insanlar, talebeler yetişiyorsa bilin ki orada bir efendim kandil var, bir yıldız var, bir alim var. Biz de hiç değilse evladımız içinden böyle birilerini en e, bu işe uygun olan inşallah İslam'a vakfedelim Hazreti Meryem validemiz gibi inşallah e, ilim adamı olsunlar. İkinci olarak ilim öğrenmek nafile ibadetlerden daha hayırlıdır. Bunu öğreniyoruz. İlim mi nafile ibadet mi? İlim öğrenimimiz daha önemli oluyor. Üçüncü nokta ilim öğrenmek öbürlenmek için değil sakınmak için olmalıdır. Çünkü Efendim e, az önce okuduğumuz Tevbe suresinin 122. ayetindeki üzerinde durulan nokta efendim cihattan dönenlere efendim Allah'tan sakınsınlar diye ilim öğretmeyi Yüce Rabbimiz bir kısım alime emretmişti bu ayeti kerimeden yola çıkarak ilim efendim alimleri daha da böyle mütevası yapması gerekiyor. efendim Neden? Çünkü Allah'ı en iyi tanıyan onlar olduğundan efendim Allah'ın kasabına ee, uğramamak için onlar ilmi efendim bir bübüllemek gibi bir aracı değil tam tersine tevazu için kullanmaları gerekiyor. Efendim dördüncü nokta bütün müminler Allah yolunda hizmette olmalılar. Her müminin kabiliyetine göre hizmette yer alması gerekiyor. Yani hepinizin efendim Allah farklı kapasitede kabiliyette yaratmış. Hepimiz, Ahmet hocamızın tavsiyesi de böyleydi. Bulunduğunuz sahada en güzelini olmaya çalışın. Ticarete mi uğraşıyorsunuz? Evet hocam. En iyi tüccar olmalısınız. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacak, sevgili peygamberimizin müjdelediği o zümreden olmaya siz aday olmalısınız. Eğer doktorsanız, hekimseniz, Efendim sahanızın en iyi hekimi siz olmalısınız. Hocaysanız en iyi hoca siz olmalısınız. Neyse örnekleri çoğaltabilirsiniz. Mühendisseniz öyle. Hanım kardeşlerim de öyle. Yani aynı şeyler onlar için de geçerli. Bulunduğumuz sahada efendim biz iyi olmaya gayret edeceğiz. Ve herkes kendi kabiliyetine göre kendisini yetişmesi gerekiyor. Cenneti isteyen her mümin... İlme sarılmalı. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır diye bugünkü dersten bunları çıkarıyoruz. allah Teala Hazretleri cümlemizi öğrendikleriyle amel edenler En çok ihtiyacımız olan nokta bu. Sizleri de bizleri de inşallah efendim bu güzelliklerden mahrum eylemesi. Fatiha-i Şerife mahal